Allah'tan rızık alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım Vbül İslam dini vbü Muhamed sallallahu aleyhi ve sallam ve Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz. Allah Subhanahu wa Teala'nın rahmeti, bereketi Mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Evet muhterem hazirun ve çok değerli dostlar. Kur'an'a azimuşşandan ve ayeti celilelerden nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan, Âlemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve ayeti celileyi i tayyibelerden nasiplenebilmek adına buraya gelmek için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretleri Allahu u Azimuşşan hayırla mükafatlandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem kardeşlerim bildiğiniz üzere Bakara suresinin 75. ayeti kerimesini işlemiştik geçen hafta ve bu hafta 76'dan olmak kaydıyla devam edeceğiz inşaallahu Lakin son olarak yani 75. ayeti kerimede neler konuştuk bir hatırlayacak olursak eğer hatırlayınız lütfen. Beni İsrail'in ve parantez içerisinde Kur'an'ın indiği dönemde olan Yahudilerin bilginlerine hitaben Allahu Azimuş'an onların Kur'an'ı, daha doğrusu Tevrat'ı bile bile tahrif ettiklerinden bahsetmiştik. Tabi onların üzerinden de az önce ifade ettiğim gibi Kur'an'ı tahrif eden, Kur'an'ın ayetlerinin üzerinde mana tevili yapan, Alimlerin varlığını konuşmuştuk. Olması gereken alim profili ve Allah'ın razı olmayacağı bir alim profili çizmiş idik. Hani hatırlıyorsanız bir de atı sözünü serdetmiştim sizlere. Ne demiştik? اِذَا ذَلَّ alimu, ذَلَّ الْعَالَمُ demiştik. Eğer ki alim düşerse alem düşer demiştik. Allah'ın razı olacağı, Allah'ın mukavemetle dinini ayakta tutacak olan alimlerin özelliklerinden ve duruşlarından da güncel örnekler vermiştik. Ve böylelikle de hamdü senalar olsun geçen haftaki dersimizi noktalamıştık. Bugün ise inşallahü rahman 76. ayeti kerimeden devam edeceğiz. Bu ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala Yahudilerin içerisinde münafık vari ameller ortaya koyan Yahudilere hitaben Allah azze ve celle bir uyarıda bulunuyor. Bakınız ne dedim. Yahudilerin içerisinde münafık vari bir amel ortaya koyan Yahudilerden bahsediyor Allah-u Azimuşşan. Münafıkların böyle bir özelliğini biz 14. ayeti kerimede işlemiştik hatırlarsanız. Hani sahabeyi ikramı ve müminleri gördükleri zaman ne derlerdi? Biz iman ettik. Oradan ayrılıp kendi kendilerine kaldıklarında ise biz onları kandırıyoruz demişlerdi. Bu ayeti kerime de Yahudilerin aslında böyle bir özelliğinden bahsediyor. İnanın kerim kardeşlerim bu ayeti kerimeden alacağımız o kadar çok öğretiler var ki Allah bize istifade etmeyi nasip etsin. Baktığımız zaman ayet kerimede diyor ki onlar iman edenlerin yanına geldikleri zaman iman ettik onayladık derler diyor. Hemen buraya parantez açalım kerim dostlar. Yahudiler iman edenlerin yanına geldiği zaman neyi onaylıyorlar biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Tevrat'ta geçen Ahmedi müjdeleyen beyanatları onlar daha önceden biliyorlardı. Öyle değil mi? Tevrat Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dan bahsediyordu. Ve onlar da Tevrat'tan aldıkları bilgiler doğrultusunda iman edenlerle karşılaştıklarında diyorlardı ki biz Ahmedi biliyoruz. Biz Ahmede iman ediyoruz. Ahmedi onaylıyoruz. Böyle bir peygamber var, gelecek, hatta bu şekilde imanın ardına düşen çoklarca sahabeyi de örnek olarak göstermek mümkün. Biz peygambere iman ediyoruz. Var öyle bir peygamber, gelecek öyle bir peygamber, ama o meclisten, o mahalden ayrıldıklarında ve kendi kendilerine kaldıklarında bakınız. Kendi kendilerine de konuştuklarını Allah bize nasıl serdetmiş? Diyor ki, niye öyle dediniz? Bunlar kendi aralarında konuşuyor şimdi. Ayet aynen böyle. Diyor ki, niye öyle dediniz? Böyle bir peygamberin varlığına inandığınızı niçin söylediniz? Siz dedi, hiç mi akletmiyorsunuz? Mahşer gününde Allah Azza ve Celle'ye, Ya Rabbi bunlar biliyordu. Bunlar Ahmedi onaylamışlardı sallallahu aleyhi ve sellemi. Böyle bir hüccet sunmaları için niçin onayladığınızı ve bu işten haberdar olduğunuzu söylediniz? Subhanallah. İnanın hiçbir şey söylemeyip bunun üzerinde tefekkür etmek bile kafidir. Yani birbirlerine azarlıyorlar diyor ki peygamberin varlığını iman ettiğini niçin onlara ikrar ettin? Niye ikrar ettin? Şunun için mi? İstiyor musun ki onlar yevmül kıyamede bildikleri şeye, ikrar ettikleri şeyi hayatlarında idame etmediler, size hüccet sunsunlar. Bunun için mi yapıyorsunuz diye birbirleriyle niza ettiklerini ayet bize haber veriyor. Şimdi tabii bu ayeti kerimenin üzerinden biz çoklarca öğreti sahiplenebiliriz aziz dostlar. Ama ben bunları iki ana damarda toplamaya çalıştım. Ve de topladığım o iki ana damarı da özel bir konuda toplamaya çalıştım. Aslında mesaj şu, gayet açık. Tefsir-ül Furkan'ın azıbı olsun bu ayetin üzerinden inşallah. Nedir o? Bir, sen bir şeye iman ettiğini ikrar ediyorsan, bu fikri kabul ediyorsan, Allah azza ve Celle'nin hükmü bu meseleye dair böyledir diyorsan, bu sözün ispat ister yani Yahudiler gibi Ahmet'e inandık demekle bu iş olmaz senin imanın yani Yahudilerin imanını nasıl Allah sorguluyorsa hayatlarında ispat istiyorsa bugün bizim azımızda bu olmalı biz bugün herhangi bir meseleye dair Allah'ın hükmü budur diyorsak bu bizim hayatımızda ispat edilmelidir İkincisi, eğer ki hükmü ikrar eder de amel etmezsek o amelden beri kalırsak fikir bir vadide ve amel bir vadide olursa le Allah, ahirette Allah'a hüccet sunmuş oluruz ben biliyordum ama yapmadım ya Rabbi bildiğimizi konuştuğumuz insanlar da ya Rabbi bu adam bana bunu anlattı Vallahi bu adam bu meseleden haberdar. Ama amel etmedi deyip, hücceti yevmül kıyamede Allah'a azza ve celle'ye sunabilir. Bu iki öğretinin üzerinde duracağız. Ama ne dedim bu iki ana damar. Bunun içerisine siz istediğiniz meseleyi ne yapabilirsiniz? Yerleştirebilirsiniz. Ama inanın kerim dostlar. Ben bu ayetin üzerinde tefekkür ederken, Tabir yerindeyse biraz beyin cimlestiği yaparken ilk aklıma geleni sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Hani şunu unutmayın. Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiklerini böyle bir peygamberin geleceğini ve varlığından haberdar olduklarını söylediler de gerekliliklerini yapmadılar ya ilk aklıma geleni yazdım ve paylaşıyorum. Yani ikrar edip gerekliliklerini yapılmadığı benim en çok ilgimi çeken alan bugün başımızdaki yöneticilerin kardeşlik anlayışı müslümanları sahipsiz bırakmış olmaları hocam o ayetten bu meseleye nasıl geldin o linki kurayım sizde inşallah benimle birlikte bu ayeti anlamaya çalışalım ne dedik İkrar ediyoruz, ama gerekliliğini yapmıyoruz. Onun için ben bu ayeti kerimeyi anlayabilmek için iki tasnif yaptım. Bir kardeşlik ifadesinin üzerinden söylüyorum özellikle. Şimdi size sorayım, siz cevap verin inşallah olmaz mı? Cevabını bekliyorum. Kardeşlik kavramı imani perspektiften, İslami perspektiften bakıldığında söylüyorum. Kardeşlik kavramı ispat isteyen bir kavram değil midir? Öyle değil mi Kerim kardeşlerim? Kardeşliğin varlığını ve kardeş olduğunu ikrar eden bir kimse kardeşliğin gereğini yapacak. Bir bu. 2 Yine ayeti kerimede münafık özür diliyorum. Yahudilerin birbirleriyle olan nizalarından yaptığımız alıntının üzerinden söylüyorum. Eğer ki biz ikrar ettiğimiz şeyi anlatır, söyler ve tebliğ edersek ama hayata geçirmezsek kardeşlerimiz şikayetçi olmaz mı? Allah Azza ve Celle'ye hüccet sunmuş olmaz mıyız? Biliyordu ama yapmadı ya Rabbi. Duymuştu ama hiç oralı olmadı ya Rabbi. Demez mi? Vallahi der bu iki konuyu bu ayetin üzerinden daha doğrusu bu bu konuların üzerinden bu ayeti anlamaya çalışalım inşallah ne dedik bir kardeşlik söylemi ve ikrarı ispat ister bugünkü yöneticileri dedim değil mi? özelde de üzerinde durmak istiyorum hocam bugünkü yöneticilerin için bu ayeti anlamak için örnek seçtin? çünkü ümmetin vakası değişmedi Değişti mi? Vallahi değişmedi. Bugün halen her dokuz dakikada Suriye'de bir Müslüman ortalama katlediliyor mu? Her dört ya da beş dakikada bir Müslüman bacımızın, bunu huzunle söylüyorum, içim darala darala sıkıla sıkıla söylüyorum, tecavüze uğramıyor mu? Uğruyor. Ümmetin vakasında bir değişiklik olmadı, Abdullah Hoca'da değişmediği sürece anlatmaya bir iznillah devam edecek. Rabbim bize hakkı haykırmayı nasip etsin. Kardeşiz dediler değil mi? Çıkıyorlar. Biz Suriye'deki kardeşlerimizi sahipsiz bırakmadık. Bunu İstanbul'lardaki yöneticiler üzerinden söylüyorum. Ne dedi? Kardeşimize sahip çıktık. Biz onları yalnız bırakmadık vesaire vesaire. Üzerine hiç durmuyorum. Alıntıda yapmadım malum bir mesele olması hasebiyle. Ama Dedik ki kardeşlik söylemi ve ikrarı ispat ister. Şimdi bir soru sorayım inşallah. Kardeş denince kardeş olunuyor mu? Olunmuyor. Nasıl olunuyor? Ispatla olunuyor. Yani bir yönetici, bizim başımızdaki yöneticiler, ben Suriye'deki Müslüman bacıma sahip çıktım. O benim kardeşimdir dediğinde. Ben o kardeşime sahip çıkıldığını görmeden kardeşlik iddiasına inanmam. İnanmam. Kardeşlik ispat ister dedik. O zaman ne dedik? Aynı ayet-i kerimeye sık sık dönüyorum. İkrarımızın ardında duracağız. Olur ki ikrarımız ahirette Allah korusun bize hüccet olarak karşımızda arzı endam eder. Kardeş denince... Kardeş olunuyor mu? Cık, olunmuyor. Çeçenli mücahidler bu savaş ve muharebe esnasında ganimet olarak bir düzine böyle çoklarca küçük baş hayvan ganimet olarak e, elde ederler. Savaşırlar Ruslarla, kafirlerle, kafir ordusuyla ne yaparlar böyle bir e, nasıl diyelim küçük baş hayvan sürüsüne sahip olurlar ganimet olarak alırlar derler ki kendi aralarında subhanallah Allah bize bu ganimeti ikram etti biz bunu kafirlerden kazandık şey yapalım der bizler için hayır dualarda bulunan bir köye inelim orada demiş camide namaz kılıyorlardır muhtemelen onlara demiş bu küçük başları kesip kesip hediye edelim onlara da ikram edelim yesinler olur mu olur Kardeş deyince kardeş olunuyor muyu unutmayın istirham ediyorum. Yani biz kardeşiz dedik. Kardeş olunuyor mu? Ispat ister. Şimdi bu ifadeyi anlamak için anlatıyorum bunu. Köye inmişler. Caminin oraya da e, sürüleri konaklamışlar. Demişler ki şey yapalım. Biz dağda bayırda Allah rızası için cihat ediyoruz. Mücadele veriyoruz. Ortaya bir tavır koyuyoruz. Demişler ki onları da bir sınayalım ya demişler. Ne yapıyorlar acaba? Yani Müslüman duruşları var mı yok mu? Sınavı geçene kurbanı hediye edelim demişler. Olur mu olur? Tabi kamufle etmiş, maske giymiş, namaz bitmiş, içeriye girmiş o mücahitlerden bir tanesi ama kamufle, düşman edasıyla girmiş. Demiş ki bu camide Müslüman arıyorum. Müslüman adam adam gibi çıksın kimse söylesin demiş kimseden sesi yok cami ya müslüman arıyorum demiş ya elinde de kılıç müslüman arıyorum demiş kimseden sesi yok çerkez bir tane dedemiz Allah ona selamet versin ayağa kalkmış ba'da a'udhu billah ve men ehsenu kavlem duâ ila Allah duâ ila Allahu ve amilan salihan ve qala innani minal muslimin kalkmış bu, ad, bu ayetin mucibince demiş ki ben Müslümanlardanın diyenden sözü daha güzel olan vallahi yoktur. Benim demiş. Dede, almışlar dedeyi, caminin hemen avlusunda yüzünü açmış Mücahit. Demiş ki dede, biz sendeniz, sen de bizdensin. Dedik ki duruşunuzu ispat etmek için bir oyun oynadık. Allahu Ekber, kurbanı kesmiş dede. Buyur demiş ailenle afiyetle ya helali hoş olsun biz bunu demiş meydanlardan kazandık geldik Allah senin ayaklarını sabit kılsın selamun aleyküm aleyküm selam dedeyi göndermişler tabi bıçak bu sefer kanlı yine içeri girmiş bizim o kamufle etmiş yüzünü içeri girmiş demiş Müslüman ulan ayağa kalksın kimseden ses yok demiş Müslüman arıyorum Müslüman onlar zannetmiş ki herhalde dedeyi kestiler. Müslüman arıyorum demiş. İkinci defa değişimde herkes imama dönmüş. Herkesin gözü imamda. Tabi imam küçüldükçe küçülmüş. Böyle terlemeye başlamış bizim imam. Üçüncü defa sormuş. Demiş ki Müslüman arıyorum. Müslüman vallahi imamdır demişler. İmam da ayağa kalkmış. Demiş ki vallahi yalan. Arada bir namaz kıldırıyorsak Müslüman mıyız demiş. Namaz kıldırdıysak Müslüman mı olduk demiş. Subhanallah. Namaz kıldırdıysak Müslüman mı olduk demiş. Anlatmak istediğim şu, kardeşlik dedik, kardeş mi olduk? Bu iş ispat ister. Aynı dede gibi ayağa kalkmaya gerektirir. Biz de bugün kardeşlik muhasesesini ve kardeşlik kavramını konuşuyorsak, bunu iyice. Anlaşılır hale getirmek gerekir. Ben de istedim ki biraz netleşsin. Yani bizim başımızdaki yöneticiler, katledilen Müslümanlar katledilmeye devam ediyorken, hunharca katledilirlerken, buradan biz kardeşiz diyorlarsa, vallahi kardeşliğin gereğini yerine getirmedikleri takdirde, bu ikrar ispatlanmış olmaz ve Allah bu kavramlarından bu ikrarlarından bu söylemlerinden ötürü de onları hesaba çeker. Biz biliyoruz ki man asbaha ve lem yehtem bi emri'l muslimin Kim ki kafasını yastığa koyduğu zaman bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlarsa bizden değildir hadisini biliyoruz. Subhanallah. Allah'ın Resulü'nün hadisidir. Sahih. Bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayan bizden değildir diyor Allah'ın Resulü. Vallahi Müslümanının derdini dert edinmektir kardeşliğin gerekliliği. Doğru mu? El-mu'minu lil-mu'min yan, bunyan yeşuddu ba'duhu ba'da ve şebeke beyne esabi'i diyor Allah'ın Diyor ki müminin bir mümine olan vaziyeti birbirlerine örülmüş tuğlaların misalidir. Diyor ki Allah'ın Resulü bunu söylerken parmaklarını böyle yaptı. Valla işte o kardeşliğin gerekliliği bir Müslümana örülmüş tuğla gibi olmaktır. Sahiplenmektir. Kendinden bir parça gibi görmektir. Katledilen Müslüman bacını... Katledilen bacım saymaktır. Gereklilik budur. El-müslim uhu'l-müslim la ve la Müslüman müslümanın kardeşidir diyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Onu düşmana teslim etmez ve ona zulmetmez. İşte kardeşliğin gerekliliği nedir? o zalimin elinde zulmede uçar kalan kardeşini onun elinden alıp çekip koparmaktır kellim kellim la yenfa değildir konuşup konuşup da icraatı olmayan tarzdan olmaz kardeşlik ispatı onun için bu ayeti kerimenin Allah Allah bizi muhafaza etsin muhatabı olmamak için Herhangi bir meselede ve özelde de bu kardeşlik meselesinde yöneticiler olarak söylüyorum ne yapacağız? Gerekliliğini yerine getireceğiz. İstedim ki söze sadık kalmak ve ikrarına sahiplenmeyi bize... Bu işte gerçekten adını tarihe yazdırmış birisi anlatsın. İstedim ki onu misafir edelim. Hani benim tabirimle biz susalım, o konuşsun. Ama hakikaten öyle dostlar. Bir söz söyledi. Düşmanı onu katletmeden önce sözünün ispatını istedi. Vallahi son sözünü de ispat etti. Allah Onu yanına aldı. Subhanallah. Nice sahabeler var, sahabeyi ikram var. Ridwanullah aleyhim acmâein. Allah Onların hepsinden razı olsun. Ama gerçekten bu özelliğiyle sözünün ve ikrarının gereği şahit edilen bir sahabeyi anlatacağım inşallah. Belki farklı platformlarda anlattım diye hatırlıyorum ama Tefsirül Furkan'da bu örneği anlattığımı hatırlamıyorum. Anlattıysam da mutabık düştüğü için ettekraru ahsen kabilinden olsun inşallahı rahman. Hübeyb. Hübeyb radıyallahu anh. Mekke müşrikleri tarafından bir seferde esir alınan bir sahaba. Hübeyb ve tabi mevzu çok uzun eziyet ediyorlar vesaire oralara hiç girmiyorum esas bizi ilgilendiren noktaya hemen çabucacık gelmek istiyorum ivedilikle esas cümleye geliyorum hemen kendisini hapseden müşrik Hubeyb'in Bedir'de rivayetlere gire, Bedir'de katlettiği müşriğin elebaşlarından oğlu Hubeyb Bedir gazvesinde bir müşriği katlediyor. Müşriğin elebaşları ve onun oğlu intikam alacağına dair yemin ediyor. Hubeybi de o komutan olarak o seferin başında görünce esir alıyor. Hepsini ilk önce sahabelerin bir katlediyor. Hubeyb ya intikam alacak ya en sona bırakıyor. Uzun dedim ya tafsilata gerek yok. Diyor ki Hubeyb sana bir soru soracağım. Bir soru. Senin şu anda yerinde hepinizin bildiği bir hadis değil mi? Senin şu anda yerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun ister miydin? Ne dedi Hübeyb? Bileniniz var mı Kerim kardeşlerim? Cevap şu. Vallahi la arda en yusâbe Muhammedin bi şevketin ve anasalim bi ehli Allahu akbar öleceksin mübarek ya söze bak söze vallahi la arda vallahi razı gelmem en yusabe muhammedin bi şevketin bir inenin dahi batmasına razı gelmem velev ki ben ve ehlim salim olsun bu biraz devrik cümle oldu düzelteyim Ben ve ehlim salimken Selametteyken Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin Ayağına bir dikenin batmasına Vallahi razı gelmem Bitmedi Konumuzu ilgilendiren yere geliyoruz Adamın sözü aynen şu Çok büyük konuştun dedi Hubeyb Rivayet çok büyük konuştun Bu söz ispat ister Boynuna dolanmasın. Biliyor da işi. Dedi ki bak seni öldürürüm. Öldürürüm ifadesinin ardından cümle şu. Velestu abali hina uktul. Velestu abali hina uktalu muslimen. Ala ay jan min kana fillahi masra'i. Allahu ekber. Bu sözü, birazdan tercümesini vereceğim inşallahı rahman ama ezberlemeye gayret edelim. Hakkın münadileri olarak bizim zihin repertuarımızda bu ifade olacak. Zalim seni ölümle tehdit, et, tehdit ettiği zaman seni öldürürüm, seni hapsederim, seni katlederim, seni yok sayarım bu sözün ardında mısın değil misin seni sınarım dediği zaman velastu ubali hina uktalu muslimen diyebilmeliyiz. öldür öldürebilirsen nerede ve ne zaman olduğu fark etmez eğer ki ölümüm Allah içinse amenne <gülüyor> vasadıkna Hubeyb'in son sözüdür. Son sözü. Bunun gayrısında Hubeyb'in ağzından söz çıkmaz. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Nerede ne zaman vallahi fark etmez. Eğer ki ölümün fillahi mesra'i, eğer Allah içinse eyvallah. Söz ispat ister mi? İster. Hubeyb ispatladı mı? İspatladı Vallahi o söz ona yevmil kıyamede boynuna dolanmayacak. Allah bizi muvaffak etsin. Sözlerimizin ardında durmayı hepimize nasip ve muessar kılsın inşallah. Birinci ayet-i kerimenin kısmı, söz yani ikrar ve ispatı diye durmuştuk. İkincisine ne demiştik? Kardeşlik söylemi ki bu diğer mevzuları da kapsar demiştik hatırlayın lütfen. Kardeşlik söylemi eğer yerine getirilmezse duyan ve şahit olanların eline bir hüccettir. Şikayetçi olur. Şimdi size sorayım siz söyleyin. Tecavüze uğrayan tecavüze uğrayan bir Müslüman bacımız bizden şikayetçi olmayacak mı sanıyoruz? Olacak. Katledilen Müslümanlar bizden şikayetçi olmayacak mı sanıyoruz? Olacak. Hem de ne diyecek biliyor musun? Söyleyeyim. Ya Rabbi onlar kardeşlik neydi biliyorlardı vallahi. Bilmiyor muyuz? İslami perspektiften kardeşliğin ne olduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok. İnnemel mu'minune ihvetun ayetini küçük yaştan beri ezberleyen bizler değil miyiz? Hutbelerin vazu nasihatlerin değişmez ayeti değil midir? peki o bacımız, o kardeşimiz sorarsa ne diyeceğiz? Allah bize hesabı kolay kılsın. Çok şeyler mümkün söylemek bu konuyla alakalı olarak. Ama Suriyeli bir bacımızın bizleri ve yöneticileri şikayet ettiği bir metini sizinle paylaşmak istiyorum. Ama ayeti anlayın istirham ediyorum aziz dostlar. Muhterem Hazirun. Ayetle linki hiçbir zaman kaçırmamaya çalışın. Yani kardeşlik iddiası biliyoruz, inanıyoruz. Bu fikir bizde yerleşik. Nasıl olması gerektiğini de biliyoruz ama yapmıyoruz. hoccet veriyoruz vallahi. İşte bunu anlatan bir şikayet mektubu. Bir sitem. İstedim ki paylaşayım. Daha da fazla ziyadeyi kelam konuşmayayım. Okuyorum. Bir Müslüman Suriyeli bir bacımızın ağzından dökülen cümleler bunlar. Ey ümmetin evlatları, vallahi bize diyor. İnnel mü'minûne ihvetun bilen. Aha, az önce okuduğum hadisi şerifleri bilen bize sesleniyor vallahi. Ey ümmetin evlatları, ey yöneticiler, siz bizi kaça sattınız? Allah Allah. Ey kalleş yöneticiler, bizi sattınız satmaya da, hani biz kardeştik, bizler sizi yardıma çağırıyoruz. Vallahi icabet etmiyorsunuz, Allah buna şahittir. Hani biz kardeştik? Ya Rabbi bizim yardımcımız sensin, katından bize yardım edecek nusret gönder utanın haya edin ey yöneticiler kendinizden utanın bize tecavüz ediyorlar bizim ırzlarımıza geçiyorlar hani biz kardeşlik ümmeti Muhammed'in namusları kirletildi Allah'a yemin olsun ki hesap vereceksiniz ey yöneticiler Allah sizi söylediklerinizden ve yaptıklarınızdan hesaba çekecektir Vallahi ve billahi Esed'den ve askerlerinden önce Allah sizi cezalandıracak. Allah'a yemin olsun ki isimleriniz yazıldı. Tarihe kaydedildi. Bütün dünya Müslümanları aleyhinize şahitlik edecek. Ey yöneticiler, son sözümdür. Hani biz kardeşlik. Hasbunallahu <gülüyor> ve ni'mel vekil böyle de cümlelerini sonlandırıyor şimdi ben de ister istemez soruyorum sesli düşünüyorum başımızdaki yöneticilere soruyorum diyorum ki bu bacımız daha dünyadayken şikayetçi oldu biliyordu ki biz kardeşlik iddiasında bulunduk hadi bizim gücümüz yetmedi ve karıncanın misali ortaya bir tavır koymaya çalıştık İnşallah Allah azza ve celle'ye kabul olunan nazaretlerden olur. Amin deyin. Amin. Ama imkanı olan yöneticiler adına söylüyorum. Bacımız şikayet etti. Hani biz kardeşlik dedi. Düşen kardeşine yardım etmeyi gerektirmez mi abilik? Sahiplenmek o değil midir? Vallahi odur. Öyleyse karşımıza hucet olarak çıkmasın istiyorsak, aynı o Yahudilerin kendi aralarında fısıldaştıkları gibi, konuştukları gibi olmasın. Her bir şey ikrar ediyorsak, onun karşımıza çıkmaması için, amel edeceğiz inşallah. 77. ayeti kerimede ise Allah subhanahu ve teala, onlar bilmezler ki gizlediklerini de açıkta, veya açığa çıkardıklarını da biz biliriz. Ki Mulk suresinde de Allah Subhanahu ve Taala vesrru kavlukum ovceharubi innehu alimun bi zati's sudur. Sudurlarında olanı veya açığa vurduklarını da biz biliriz diyor Allah Subhanahu wa ta ve Taala. Hemen bu ayeti kerimeye geçiyoruz kardeşlerim. 78. ayeti kerimede Allahu azimü şan Ayet-i Kerime'yi öyle bir yere getiriyor ki. Şimdi çok önemli. Bunların üzerinde duracağız inşallah. Yahudilerin kendilerine inen, inan, özür diliyorum. Tevrat'ı anlama ve idrak etme yöntemlerini Allah subhanehu ve teala bize izah ediyor. Böyle yapmayın diye de bize azıklar tevdi ediyor Allah. Bakın diyor Yahudiler Tevrat'ı böyle anladı. İkiye ayırıyor. 78 ve 79. ayetlerde mustakillen bunların üzerinde Allah azze ve duruyor. 78'de ummilerin ve emaniyilerin üzerinde duruyor Allah. Birazdan konuşacağız. Vaktimiz yeterse 79'a da inşallah giriş yapmış olacağız. 78. ayeti kerimenin üzerinde duracak olursak Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki içlerinde bir takım ummiler var. Öyle ki onlar Tevrat'ı bilmezler. Kendilerine inan kitaba vakıf değillerdir. Onlar Tevrat'ı emaniye zihniyetiyle anlarlar ya da zan besleyerek anlarlar. Tercüme aynen böyle. Zan zaten biliyoruz. Ama biz Tafsirul Furkan'ın vesilesiyle kerim kardeşlerim, elhamdülillah, birkaç zihniyet öğrenmiştik, doğru mu? Neydi zihniyetlerden bir tanesi? Bahanecilik zihniyeti, doğru mu? Hatırlayabildik mi? Öteleyici inşallah zihniyeti gibi. Böyle birkaç tane zihniyetin üzerinde durmuştuk, ayetlerin yeri geldiği zaman. Bu ayeti kerimede Kur'an'i bir kavramdır, söylüyorum. Bizim tercüme ettiğimiz bir mana değil. Emanici zihniyet. Duracağız. Arapçasında aynen öyle der. Onlar illa emaniyye. Onlar Tevrat'ı ya emaniyye zihniyetiyle ya da zan besleyerek anlarlar. Merak ettiniz değil mi? Emanici zihniyet ne demek? Mufassirler emani manasını manalandırırken, anlamlandırırken derler ki kısaca şu, çok şeyler söylemek mümkün, özü şu, insanın gönlünde arzuladığı manaya hamletmek. İnsanın gönlünde her zaman, öyle değil mi? İçgüdüsel bir mücadelenin gereği bir şeyler tezahür eder. Ve bunun mücadelesinde de kendi arzuladığı şekilde bir mana ortaya koyar. İşte buna emaniye zihniyeti denir. Yani kendisinin istediği, arzuladığı netice olsun diye anlamlandırdığı zihniyete biz emanici zihniyet diyoruz. Anlaşıldı mı Kerim kardeşlerim? Bu. Bununla ilgili tabii çoklarca örnek vermek mümkün. Ama ilk önce ayeti anlayalım. Ne dedik 78'de Allah? Onlar Tevrat'ı yazanla tamamen böyle töhmetle böyledir herhalde ya değil mi? Allah böyle demiştir. Böyle kastetmiştir. Hiç o konuyla alakalı olarak kat'i bir malumatı olmadan zan besleyerek amel etmek. Zan ve emani. Biliyor, gördü. Gönlü onu bir taraflara doğru sürüklemek istiyor öyle anlamlandırıyor. Neymiş bugünün öğretisi azığı? Zan ve emanici zihniyet. Yani emanici zihniyet arzularına göre Tevrat'ı yorumlama zihniyeti dedik. Bugün Kur'an'ın anlaşılmasında da böyle bir zihniyetin varlığından var olduğundan bahsetmek mümkün mü? Vallahi mümkün. Böyledir herhalde zan. O alakalı olarak Allah Subhanahu ve teala ne demiş? Nasıl bir hüküm ortaya vaz etmiş? Allah benden hangi şekilde ve hangi şartlarda razı? Kat'i bir malumat edinmek yerine? Vallahi bu hoca böyle yapıyor. Herhalde böyledir. Devam. Böyle bir anlayış. Emanici zihniyet ise? Olur mu canım ya? Allah Subhanahu Teala böyle kastetmemiştir de böyle kastetmiştir anlayışıdır. Kur'an'ın anlaşılmasında biz böyle bir zihniyetin varlığına bugün şahit oluyor muyuz? Evet. Dedim ki Bacım hani bu başörtüsünün bir dönem sıkıntılı olduğu dönemlerde canlı bir anekdotumdur. Bacım dedim ya. Başını açmışsın. Niçin? Başörtüsünü Allah sana emretmedi mi? Bak emanici zihniyete bak şimdi. Hemen devreye giriyor. Yahudilerde nasıl böyle bir anlayış varsa Allah müslümanlara da sirayet etmiş. Allah murat etmiş. Sen ne diyorsun be mübarek? Diyor ki hocam açtın doğru ama başörtüsünün farzlılığını emreden aynı Allah İlim talep etmeyi de bize farz kılmadı mı? Buna biz ne diyoruz? Ne zihniyeti? Emanici zihniyet diyoruz. Gönlü okumak istiyor. Ardından da argüman sıralıyor. Daha devam ediyor. Diyor ki hocam. Diyor ki bayan doktor olsa ve istihdam etsek, hizmet etse iyi olmaz mı? Diyor ki hizmet Müslüman işarındandır. Tutturmuş bir yol devam biz ona tefsir literatüründe, Kur'an kavramı literatüründe emanici zihniyet diyoruz. Bunu çoğaltmak mümkün mü? Vallahi mümkün mü? Ama ben bir tane örnekle iktifa ediyorum kerim kardeşlerim. Dedim ya, bu emanici zihniyeti istirham ediyorum, aklınızdan çıkarmayın. Hep böyle Kur'an'ın ayetlerini bu gündelik mesajlarda da böyledir. Hocanın bir tanesi bana bir mesaj iletir. Onu gönlümün arzuladığına eğer uydurabiliyorsam, uydurmanın yollarına bakarım ve öyle anlarım. Hani ne demiş ünlü filozof? Senin ne anlattığın hiç önemli değil demiş. Üstad. Ben ne anlıyorum o önemli demiş. Bu önemli. Emniyeci zihniyetinde temelinde bu yatar. Allah Azza Ve Celle ortaya bir hüküm koymuş. Demiş ki ziynetlerinizi örtün. Sen de diyorsun ki ben doktor olacağım. Hizmet etmek Müslüman'ın şiarındandır. Ya mübarek Allah senden öyle bir şey istemedi ki. Anladık mı emanici zihniyeti? Emanî. Bir tane Mehmet amca varmış. Emekli olmuş cami müdavimlerinden. Ben bunu anlatırken sizde de istirham ediyorum. Emanici mentalitesini aklınızdan çıkarmayın da örnek anlaşılsın inşallah. Mehmet amca emekli bilirsiniz. Şimdi siz de böyle bir potret çizin dediğim zaman çizersiniz. Camide, tabi burada kardeşlerimiz, ağabeylerimiz emeklilik ifadesini söyleyince alınmasınlar. Yaşlılığı kastetmiyorum. Yani işini gücünü bitirmiş, hani ne derler böyle eleğine asmış İnsanlar vardır, amcalarımız, ağabeylerimiz vardır. Öğlen ezanı okundu mu camidedir onlar. Ve de öğle ile ikindi arasında da böyle bir arkadaş şeyi vardır. Böyle bir tim oluşturmuşlardır. Çay ocağına giderler, içerler, ikindiye kadar hoş vakit geçirirler. Böyle bir tablo çizin istirham ediyorum. Mehmet amca ve arkadaşları, beş altı tane arkadaşmış bunlar. İnfak etmeyi çok severlermiş. İnfak, camiye infak ederlermiş ama sadece, sadece camiye gelirlermiş hocaya. Hocam Allah kabul etsin bu aynı infak olarak şunu kabul buyur gidermiş. Mehmet amca ve diğerleri ama Mehmet amca özelde infak yapmayı çok seviyormuş ama bir şey seviyormuş ki onu daha çok seviyormuş öğünmeyi. Infak ediyormuş ama biraz da öğünmeyi severmiş ya iyi. hocanın yanından geliyorum ya. Allah kabul etsin 3-5 kuruş yaptık falan. Böyle böyle bir amca. Ama bu sadece onunla kalan bir özellik değil. İsmail'i, İshak'ı, Musa'sı, Yakub'u. Yani etrafındaki arkadaşları da aynı. Mehmet amcanın yanına geliyormuş ikindi vakti. Az önce hocanın yanından geldim. Allah kabul etsin bir şeyler verdik ya. Mehmet amca hemen tabii nasıl olur da benden fazla infak eder. Bir de övünüyor üstüne üstük Mehmet amcanın böyle bir karakteri var. Mehmet amcayı anladık değil mi? Bir gün hoca yatsı namazında zamlı sureyi koşuyor. Bakara suresi 136. ayeti kerime ve ma unzile ila İbrahim ve İsmail ve İshaka ve Yaquba vel Asbata ve ma utiye Musa ve İsa ila akhiril ayet. Ayet gidiyor. Şimdi Allah Azza ve Celle 136. ayeti kerimede Musa'yı sayıyor, İsa'yı sayıyor. onunla sonra İshak'ı sayıyor. İşte kimler? Musa'yı sayıyor. Tabii Mehmet Hoca namaz şey Mehmet amca namazı kılmış ama nasıl kılmış? Selam verivermez. Hocanın koluna girmiş. Demiş ki hocam bunca senelik cemaat müdavimiyim sana demiş kırıldım. <gülüyor> demiş ki hoca. Dedim demiş Mehmet amca aklına helal et bir kusur mu işledim? Hem büyüyünsün. Hem de ben sizden mesulüm, sorumluyum Allah katında. Demiş ki kırıldım vallahi İmam efendi. Niye? Demiş ki İsa'yı saydın, Musa'yı saydın. Demiş ki İsa'yı saydın, İbrahim'i saydın. Ben demiş infak etmiyor muyum? infak edenler arasında ben de vardım. Beni niye saymadın demiş. Yani Mehmet amca okunan ayeti kerimeden öyle zannetmiş ki emanici zihniyetiyle Hoca demiş herhalde infak edenlerin adını sayıyor. Mehmet'i zikretmedi diye hocaya darılmış. Halbuki bu ayettir. Yani ayeti okurken bile esas kastı acaba bu infak edenlerin arasında beni niye zikretmedi diye bir de alıganlık yapmış. Yani kastımız şu. Emanici zihniyet kerim dostlar ve muhterem hazirun her şeyi her söyleneni bu Allah Azza ve Celle'nin hükmü olabilir, talebi olabilir. Sana yönelik bir arzı ve talebi olabilir. Ne yapıyoruz onu kendi arzularımız doğrultusunda ne yapmaya çalışıyoruz? anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bitiriyorum. Zan, mentalitesine ve zanın üzerinden dinin anlaşılmayacağı noktasında bir örnekle bitireceğim inşallah. Rahman. Ne dedik? Bu ayeti kerimenin bize öğretisi, zan ve emani zihniyetinin üzerine inşa edilerek din yaşanmaz. Yoksa herkesin müstakil bir dini olur. Öyle değil mi? Mehmet amca öyle anlamıştır. İsmail'e sorsaydın o da farklı anlardı. Zanla din anlaşılmaz. Halid bin Valid Radıyallahu anh. Hepimiz biliyoruz. Halid bin Walid. Şimdi gazveden falan bir örnek anlatacağım zannettiniz ama değil. Bu örnek gerçekten subhanallah zan ile amel edilmeyeceğini zan ile amel edildiği zaman akibetin neler olabileceğini muhteşem manada bize çizen bir tablo. Muhteşem. İnanın sadece bu hadisenin üzerinden ben on tane öğüt çıkartırım. On. Mübalağa etmiyorum. On. Bugün anlatmadan önce. Bugün biz Kerim kardeşimize desek ki kardeş. Şu yapmış olduğun iş var ya Allah katında haram. Bunu yapma desek seninle bir daha konuşmaz. Bıraksan elinden işi almayı. bırak sen onu dövmeyi. Bırak sen ona müdahale etmeyi... ...söyledin mi seninle sittin... ...sene konuşmaz. Tavır koyar. Alemin bileni sensin. Eyvallah. Tavır bu. Ama vallahi bize anlatacağım hadise... ...öyle öğretiler emanet bırakıyor ki... ...eğer ki seni bir kardeşin... ...değerli bulmuş... ...sana haram olan bir şeyde... ...münkerde mani olmaya çalışıyorsa al da başında taşı o kardeşini nimettir vallahi Allah'ın ateşinden kardeşinin azabı vallahi daha hayırlıdır biz bunu Ömer'de göreceğiz Halid bin Velid'in karşı tarafında duran diğer özne ve fail de Hazreti Ömer'dir radıyallahu an ne olmuştur anlatayım çok kısadır ama özlü bir hadisedir. Ne güzel de öğretileri emanet bırakmışlar bizlere. Halid bin Valid meclise girer. Subhanallah. Halife Ömer, radıyallahu anh. Daha Halid bin Valid ayaktadır. Der ki ya Halid. Der ki buyurun. Ya emir el -muminin. Üzerindeki ne? Der ki üzerindeki ne? O ipek değil mi? Subhanallah. Der ki ipek. Halid bin Valid der ki, bakın zan. Der ki, ya emir al mu'minin. Bu günah mı ki bana herkesin içerisinde ithal? <gülüyor> Halid bin Valid der ki, vallahi ya emir al mu'minin. Ben bunu Abdurrahman İbni Avf'un üzerinde gördüm. Kulaktan dolma, zan, bunu da istirham ediyorum. Tekrar edin zihninizde. Günah mı? Ya emir al-muminin. Ben bunu Abdurrahman İbni Avf'un üzerinde gördüm. Abdurrahman İbni Avf ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mezhar olmuştur. Halid bin Velid'in ölçüsü o. Emir al-muminin. Kardeşinde bir münker görmüş. kardeşinde bir haram görmüş. Ya Ömer radıyallahu anh'ın tepkisine bak. Hiç eyip bükmeden ya Halid komutanların hayırlısı olan insan sen Abdurrahman mısın? Allahu akbar cevaba bak. Ben bunu Abdurrahman İbni Avf'ın üzerinde gördüm. Ben bir hocayı şöyle yaparken gördüm ben bir alim adamı şöyle yaparken gördüm haram mı işliyor emir al mu'mininin cevabına bakın istirham ediyorum diyor ki ya halid komutanların hayırlısı sen abdurrahman ibni avf musun değilim abdurrahman ibni avf'ın üzerine tahakkuk eden sana da mı tahakkuk etti Nedir o? parantez açalım. Abdurrahman İbni Avf ipek giyiyor muydu? Evet. Niçin? Cildindeki hastalıktan ötürü Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhsatı vardı. Onun için sordu emir el-muminin. Dedi ki sen Abdurrahman mısın? Bir. Değilim. Abdurrahman'a tahakkuk eden sana mı tahakkuk etti? Yo. Yok. Döndü Ömer radıyallahu an oturan meclise kalabalığa. Dedi ki emrediyorum müminlerin ve sizin halifeniz olarak emrediyorum. Allah'ını seven Halid'in üzerindeki gömleği yırtmaya kalksın. Ravi diyor ki vallahi Halid'in üzerinde avuç içi kadar gömlek parçası görmedik. Ama Halid emiral müminine teşekkür etti. Kerim kardeşlerim. Allah'ını seven kalksın Halid bin Valid'in üzerindeki gömlek yırtmak için yarışsın. Eğer ki ben sizin emirinizsem. Hiç kimse de oturmadı tabii ki. Subhanallah. Zanla Halid bin Valid Abdurrahman'da gördü. Anladınız değil mi meseleyi? Gördü herhalde caizdir ya bugün bize Ömerler lazım bugün bize inşallahı rahman raşit halifeler lazım müslüman tabası münkere meylettiği zaman uykuyu kendisine haram kılan raşit emirler lazım Ya Rabbi bize tez zamanda ikram eyle Amin. düşünün ya öyle bir emir var başınızda sizin giydiğiniz harama Giydiğiniz münkere, iştigal ettiğiniz münkere müdahale ediyor. Tebasının cehennemde yanmasına razı gelmiyor. Hatta nasıl bir uslupla? Emirel-mü'minini dinleyen ve Allah'ını seven kalksın yırtsın. Allah'a emanet olun. Biz bugün münkerlerle mücadele etmeye ve etmenin yolunda devam ediyoruz aziz dostlar. Allah subhanahu ve Taala bizlere Ayeti celilelerini hakkıyla anlamayı ve idrak etmeyi kolay kılsın. Allah Subhanahu ve teala hakka hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinaf edebilen kulların zümresine bizleri ilhak eylesin. Allah Subhanahu ve Taala dininde bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Bizleri muvaffak olan kulların zümresine ilhak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum. ورحمة الله وبركاته